Dinen illa bir tarikata veya dini bir gruba girmemiz gerekiyor mu? Tarikata girmeden kendi başımıza ibadetlerimizi yapsak yeterli olmuyor mu? diye bir soru gelmiş. Biz tarikattayız zaten. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tarikatındayız. Evet. Tarikatı Muhammediye'deyiz. Yani İslam bir yoldur. İhdina sıratal müstakim demiyor muyuz biz beş vakit namazımızda? Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Yani İslam yoluna. İslam bir hak yoldur. Dolayısıyla biz o yoldayız zaten. İlla bir adama bağlamak şart değildir. Siz dinini, dininizi öğrenerek dört dört isterseniz yaşayabilirsiniz. İlla bir tarikata girmemize gerek yok. O yani zaten bir tarikat. zaten tarikat. tarikattayız. Zaten tarikat yani. yani bir nakşibendi tarikatına, bir kadri tarikatına, bir işte e, filan tarikata girelim de onların yöntemine uygulayalım diye bir şey yok. İslam'ın iki tane ana esası var. Kaynağı var Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'i bize açıklayan Fermerimiz Hazreti Muhammed A.S.'min Sünnetidir, hadislerdir. Bu çerçevede e, İslamı yaşayabiliriz. Evet.